Perişan FM Berisham efendim de kara diyor de kara diyor de kara diyor da Berisham efendim Ömer Pekin'le erkeğin sesi Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya Bıktım abiciğim her gün dayak yemekten <gülüyor> Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum dün karım bana bir koydu pencereden aşağı lan kırtı sokakın ortasına düştüm <gülüyor> Nedir bu kadından çektiğim ya Artık ben yapamıyoruz. Bıktım dayak yemedik, yerim kalmadı bu kadar. Yani koca mıyım, şamaro olan mıyım anlamak. <gülüyor> Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Değerli dinleyenler, acı çeken, dayak yiyen işkenceye maruz kalan, horlanan, horlayan, dışlanan, botoks, detoks, şeltoks yaptıramayan tüm erkeklerin can yoldaşı, gönül dostu Ömer Pekin'le erkeğin sesine hoş geldiniz. Bugüne kadar birçok mağdur erkeğimizin sorunlarını hallettik. Mesela geçen gün başını kaşımaya vakti olmayan bir mağdurun başını kaşıdık. 167 erkek izleyicimize saç ektirdik. ...hayatında hiç imdat çekici kullanmayan, kullanamayan 45 mağdurumuza... ...Aksaray Taksim aslında belediye otobüsünde imdat çekici kullandırdık. <gülüyor> ve bir izleyicimizin de Facebook'ta hiç arkadaşı yoktu. Kendi arkadaşlarımdan ona arkadaş gönderdim. Şu anda 234 arkadaşı ve 34 grup daveti var. <gülüyor> i̇şte bu tüm çabalar neden? Tabii sizleri mutlu kılmak, bahtiyar etmek için. Biz sizler için varız... ...Türkiye'de tek bir mağdur erkek kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edeceğiz. Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Ömer Pekin'le erkeğin sesi artık cebinizde. Telefonunuzun mesaj kısmına derdim var mağdurumdayım yazın. 99.99'a gönderin Ömer Pekin cebinize gelsin derdinizi halletsin. Reklam. <gülüyor> Stüdyomuzda bir mağdur erkeğimiz var ki Böyle bir mağdur ne görüldü ne duyuldu Gerçekten şu anda duygularımı ifade edemiyorum Dertler vardır derindedir gün yüzüne çıkmamışlar Dertler vardır gün yüzüne çıkmıştır ama Hala derindedir İşte o dertlerden bir tanesi Kendisini kendisinden dinlemek <gülüyor> istiyoruz Sevgili değerli dinleyenler <gülüyor> Senin derdin dert midir? Benim derdim yanımda Hiç kimse de gördün mü Böyle dert hayatında Oturum her yanıma Dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama Düşme benim derdimi Beterin batarı var, alına şükret Ömer. Yıllardır mutluluğun, her gün peşinde koştum. Evet. Daha çok derdi, daha bir çok derdi mi? Ben sana anlatmadım. Evet değerli dinleyenler. Bir dakika daha bitmedi. Genç yaşta saçlarım. Evet <gülüyor> değerli dinleyenler, bitmez. Boşuna ağırtma. Evet, üzülme sevgili kardeşim. Evet değer dinleyenler, dertini şarkılara dökmüş bir mağdur erkek... ...zaten şarkılarda dertlerin dışa vurumu değil midir, dışa vurumu değil midir diyoruz. Ömer Bey, evet. az önceki şarkımda da ifade etmeye çalıştığım gibi çok dertliyim. ...lütfen derdime derman olun istiyorum yani. Tamam tamam merak etmeyin beyefendi sizi bunun için getirdik zaten. Öyle mi? Ne demişler olmasaydı derdiniz program yapar mıydı Ömer abiniz? Gerçekten de olmasaydı biz program yapmaz diye Ömer abiyim. Evet değerli dinleyenler. Acılara gömülmüş bir hayat. Tabii ki kolay değil. Ee, derdinizi anlatır mısınız? Lütfen sakin olun. Yani... Ağlamayın lütfen bakın. <gülüyor> Neyse tamam ağlayın ağlayın açılırsınız açılırsınız ağlayın. Ağlayın abartalım biraz daha evet. <gülüyor> e, e, evet de güzel devam edin. Allah razı olsun Ömer Bey. Yani başkalarının dertleriyle dertleniyorsunuz. Ben olsam dayanamaz kaçar giderdim yani. Beyefendi e, şimdi benim derdimi değil biraz sakin, sakin olun bir susalım. Evet. Tamam oldu. Benim derdimi değil sizin derdinizi dinleyelim buyurun. Çok dertliyim Ömer Bey, yani nasıl anlatsa bilemiyorum, öyle dertliyim ki yani. <gülüyor> Derdimi söylesem duyar mısınız mısralarımda? <gülüyor> Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ağlarınızla? <gülüyor> Kemri'ye doğru Deniz'i göreceksin sakın şaşırma. E, evet dinleyenler, gerçekten zor bir durum. Öyle dertli ki, derdini söylerken e, bile dertleniyor ama... E, ...derdini anlamamız için kendisinin derdini söylemesi lazım. ...program formatı olarak derdini anlamadan e, çözüm üretemiyoruz sevgili kardeşim. Dertlerimi zincir yaptım. Birbirine ekliyorum. <Gülüyor> Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Ya, ya, ya kardeşim ya iki saattir dert dert diyorsun. Tamam anladık dertlisin de. Ya derdin ne? <Gülüyor> derdin ne? Ya sen... Kalmışsın şiir söyleyip duruyorsun ya, dursan neyse durmuyorsun, devam ediyorsun, bu ne ya? Haklısınız <gülüyor> Ömer Bey, haklısınız. Ama dert dediğin dart değil ki, dart oynarken iki ok atasın da gelsin. Dart biliyorsun. Da dart ne ya? <gülüyor> ya dart işte, dart böyle küçük oklar var atıyorsun, birden 12'ye kalan numaralar üstünde. Evet dinleyenler, işte dartlı bir insan. 35 senelik programcıyım, böyle bir dart görmedim. Allah dart vermesin diyoruz. <gülüyor> Dartlar darya olmuş. Ben de bir sandal <gülüyor> devrilip batmışım. Boğulmuşum ben. <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Zavallı Ömer Pekin'de dert yediye diye, diye kafayı yedin. <gülüyor> Sen kafayı yiyeceksin Ömer Pekin? Vay! Evet dinleyenler, Ömer Pekin'le erkeğin sesinde e, bir mağdur erkeğimizin mağduriyetini e, giderdik. Ne gidermez ya? Daha derdimi söyleyemedim ki. Arkadaşım ya sabah beri şarkı söyleyip duruyorsun. Ne derdin dert diyoruz? Ne şarkı söylüyüşünü şey okuyorsun ya? Tamam söylüyorum derdimi. Tamam söyle. Karakaşlı yar, haber haber söyle derdini Ne bileyim ben senin cama geldiğini <gülüyor> Bana geldiğini, camdan sevdiğini Karakaşlı yar, söyle, söyle derdini. derdini Ne bileyim Ulan ben, ben senin baba. cama <gülüyor> geldiğini <gülüyor> Bana <gülüyor> geldiğini, <gülüyor> camdan sevdiğini <gülüyor> Evet, <gülüyor> diyenler e, bu sefer kafayı yedik hakikaten Ömer Pekin'le erkeğin sesi Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abiciğim her gün dayak yer Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum. isteyeyim karım bana bir koydu Pencereden aşağı lan langırttı sokağın ortasına düştüm Nedir bu kadından çektiğim ya? Artık ben ne yapamıyorum Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolu Perişan Efendim. Her gün çift saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da. Ya Ben Ömer Pekin oynayanlar Ben Ömer Pekin, Fırat Paşa Yiğit, Teknik Yapım Ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler.